Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bugün iki haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba? Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum. Peygamberimiz şöyle devam etti. ''Ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir.'' Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. ...vebazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu. Dikkat edin! Siper olun! Neden çil yavrusu gibi dağıldılar? Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var. Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize. Bu tarafa gelin! Ey muhaçırlar! Buraya! Ey Ensar! Buraya! Ey Kureyş! Buraya! Peygamberimizin yanına gelin! Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki, hizimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı artık hevazin ordusu kaçıyor Müslümanlar onları kovalıyordu 144 bölüm Müslümanlar sayıca çokluğun sabır ve sebat olmadan bir anlam ifade etmediğini anlamıştı İlk defa bu kadar kalabalıktılar. İlk defa ordu bu kadar donanımlıydı ama savaşın başında neredeyse hezimete dönüşecek bir sarsıntı yaşamışlardı. İnen ayeti kerime de şöyle diyordu. "Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Müslümanların cesaretlenmesi ve Peygamberimizin etrafında toplanması sayesinde düşmana karşı taarruza geçilmişti. Savaş o kadar çetindi ki hanımlar bile savaşmak durumunda kalmıştı. Bunlardan biri Hz. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, diğeri de Uhud'da kahramanca çarpışan Üm Ümâre Nesibe Hatun. Ya Allah! Ey Müslümanlar, kaçmak size yaraşmaz. Toparlanın. Rasulullahı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz. Nesibe, Arkana dikkat et. Ah! Geldim. Al bakalım Allah'ın düşmanı. Ah! <gülüyor> Sağ ol Ümüsine. Ama dikkatli ol gebesin sen Canımızı düşünecek zaman mı Nesi Bey Baksana ne kadar az adam kaldı peygamberimizin civarında Bu kafirlere izin mi vereceğiz Haklısın ama yine de sen dikkat et Abbas'ın sesini duyanlar Resulullah'ın etrafında toplanıyor İnsanlar ne olduğunu anlayamadı Bak taarruza geçtiler bile Ya Peygamberimizde bir şey olsaydı Onun önünden nasıl kaçarlar Bir de bağlılık yemin ettiler Allah Resulüne onları cezalandırması gerektiğini söyledim Şu kafirleri nasıl gebertiyorsa Savaştan firar edenleri de öyle öldürsün Bunu hak ettiler O ne dedi peki Kabul etmedi tabi Allah bana yeter ve onun affı çok geniştir dedi Hiç şaşırmadım Gel şu tarafa gidelim Eşin de oğlum da orada Peki sen de biraz sakin ol tamam mı Savaşın ilerleyen dakikalarında Ümmü Süleym ile tekrar karşılaşan peygamberimiz onun bu kahraman halini beğenmiş ve gülümseyerek ''Ey Ümmü Süleym şüphesiz Allah kafi geldi ve en iyisini yaptı'' dedi. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Allah Resulü yerde yatan bir kadın gördü. Etrafındakilere ''Bu kim?'' diye sordu. Halid bin Velid'in öldürdüğü kadın, ey Allah'ın Resulü! Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi. Halid'i bul ve ona de ki, Resulullah sana kadın, çocuk ve köleleri öldürmeyi kesinlikle yasakladı. Ey Allah'ın Resulü! Onlar müşriklerin çocukları değil midir? Efendimiz onun bu sorusuna, Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Hristiyanlaştırır ya da Yahudileştirir diye cevap verdi. savaş kısa sürede seyir değiştirdi. İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu, bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Bu savaşta 6 bin esirin yanı sıra 24 bin deve, 40 binden fazla koyun, ve bol miktarda gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti Resulullah bütün bu ganimetlerin Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Cirane mevkiinde toplanmasını emretti Esirler arasında Peygamberimizin süt kardeşi Şeyma'da bulunuyordu Ya Resulallah Esirler arasında bir kadın var Sizin süt kardeşiniz olduğunu iddia ediyor. Peygamberimizin isteği üzerine kadın içeri alındı Ya Muhammed ben senin süt kardeşinim. Aradan elli altı yıl geçmiş ama hiç görüşmemişlerdi. Şeyma Hatun geçmişteki hatıralarından bahsedip, gerçekten süt kardeşi olduklarını kanıtlayınca, Allah Resulü onu hatırladı ve hırkasını yere sererek Şeyma'yı üzerine oturttu. Sonra isterse yanında kalabileceğini veya kabilesine dönebileceğini ona bildirdi. Şeyma kabilesine dönmeyi tercih edince, Peygamberimiz ona pek çok hediye vererek onu kabilesine gönderdi. Peygamberimiz, Hevazin kabilesinden kalan kimselerin yeni bir ordu kurduğunu duyunca, Ebu Amir el-Eş'ari komutasında bir Müslüman birliğini Evtas'a gönderdi. Bu birlik Evtas'a giderek Hevazin ordusunu bozguna uğrattı. Ama Ebu Amir şehit oldu. Ölmeden önce kuzeni Ebu Musa el-Eşari'ye şöyle dedi. Eh, ey kardeşimin oğlu, peygamberimize benden selam söyle. Benim için Allah'tan bağışlanma dilesin. Savaş bittikten sonra Ebu Musa Resulullah'a geldi. Ebu Amir'in son sözlerini ve şehit oluşunu ona aktardı. Efendimiz de bir kap istedi, abdest aldı ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ya Rabbi, Ebu Amir'e mağfiret et, onu bağışla. Ya Rabbi, onu cennette ümmetimin en üstünlerinden eyle. Evtas gazvesi denilen bu savaşta, Huneyn savaşına oranla daha fazla esir alınmış, burada elde edilen bütün ganimetlerde, Ganimetlerin toplanma merkezi olan Ciraneye'ye gönderilmişti. Şimdi sıra Taif'e sığınan Hevazinlilere ve onlarla ittifak kuran Sakiflilere gelmişti. Akşama doğru Peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Taif surlarına dayandı. Resulullah yıllar önce kendisine inanmaları ümidiyle Taif'e gitmiş, Sakiflilerle görüşmüş, ve oradan ağır hakaretlerle taşlanarak kovulmuştu. O zaman yanında sadece sevgili evlatlığı Zeyd vardı. Mute harbinde şehitlik makamına eren Zeyd. Bu adam tanrıyla konuştuğunu iddia ediyor. Latve Uzayla değil ha. En yüce tanrıyla. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.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 Başınız kanıyor Elleriniz kırılsın Bırakın onu Bırakın dedim Çek ellerini onun üstünden Böyle gelin ya Resulallah Koluma girin Hayatınız parçalanmış Benden destek alın Sarılın bana Az daha yürüyelim Belki peşimizi bırakırlar Hayatın ya Rasulullah, az kaldı. Şimdi Rasulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen Dağlar Meleğinin teklifini kabul ederdi. Melek ona isterse Taif halkını helak edeceğini söylemişti. O ise şöyle cevap vermişti Hayır ben böyle bir şey istemem İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Şimdi Taif için peygamber duasının Makbul olduğunu görme vaktiydi Hevazinlilerin buraya kaçması Savaşı bu noktaya getirmişti Taif kalesi en muhkem kaleydi ...ve buranın fethedilmesi hiç de kolay değildi. Kuşatma başlayalı yirmi gün olmuştu. Asabı ı Kiram aralarında durumu müzakere ediyordu. Hayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz. Tayyip surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız. Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır. Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir. Sur işlerinden gelen oklar ve kızgın çiviler zayiyata sebep oluyor. Başka yöntemler de geliştirmeliyiz. Haklısın. Bazı askerler, ey Allah'ın Resulü, Sakif'in okları bizi yaktı. Onlar için beddua etmeye başladılar. Beddua etti mi? Ettiyse işleri biter. Etmedi tabii ki. Allah, Sakif kabilesine hidayet et diyerek onlara dua et. Allah yardımcımız olsun o zaman. Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor. Neden? Hayır olsun ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.